Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arifin Eşrefoğlu Rumi Hazretleri hasan Basri'nin Hikayesi Allah ona rahmet eylesin. hasan Basri söyler. Muhacirlerden bir ashab-ı kiram vardı. Oruç tutardı. Evinde iftarını açacak ve açlığını giderecek bir şey bulunmazdı. İftarını suyla açar, ertesi günün orucuna da suyla başlardı. Üç gün böyle devam edip sayıflamış sonunda açlığa yenilmişti. Ensar'dan biri bunun halini görür. Onun da durumu farklı değildir. Evinde çocukları vardır. Suyla oruç tutup aç düşen sahabiyi alıp evine getirir hanımına. Evde bir misafir doyuracak kadar bir şey var mıdır? Diye sorar. Evde olan ancak bir misafire yetebilir der hanımı. Ensar tamam der. Onu misafire yedirelim. Biz sabredelim. Hanım çocukların durumu ne olacak diye sorar. Onları uyutalım der. Akşam yemeğini misafirin önüne koyar. Bir bahane bulup, Çırayı söndürürüz. Misafirle oturur, Biz de yiyormuş gibi, Kaşığımızı boş götürüp boş getiririz. Böylelikle, Yemeğin hepsini misafir yer. Akşam olur, Çocuklarını uyuturlar. İftar vaktinde, Yemeği misafirin önüne koyar, Çırayı bir bahaneyle söndürürler. Ensar yemeği ikram ederken, Kendisi yemeden, Misafire yeder. Misafir, yemeğin hepsini yer. Ensar, çocuklarıyla birlikte aç kalır. Sabah olunca, bu sahabi mescide gelir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durur. Namaz biter bitmez, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, ona dönüp, Allah, sizin fiilinizden razı oldu der. Ve şu ayeti kerimeyi okur. Kendilerinin muhtaç oldukları şeyi dahi, onlara cömertlikle ikram ederler. İşte, ashabın hali ve yaşantısı böyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, dokuz günde bir yemek yediği biliniyor. Ki yediği de arpa ekmeğinden ibaretti. Bunu da doyuncaya kadar yemezdi. Yalın ayak yürür, eğer siz eşeğe biner, Eski aba giyerdi. Bunlar, Bilinen hakikatler. Sahabe, Hep fakirliği tercih etmiş, Eline geçeni de, Fakirlere dağıtmayı alışkanlık edinmişti. Kardeşim, Kıyamet gününde, Bunlarla, Ashab-ı kiramla birlikte olmak istiyorsan, Cömert ol. Bunu alışkanlık haline getir. Fakirlikten korkma. Elindekini, Fakirlerden uzak tutma. Çocuk, eş ve malının çokluğu, kıyamet gününde sana fayda vermez. Seni azaptan kurtarmaz. Hak Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, Şuara Suresi, 88 ve 89. ayeti kerimelerde, şöyle buyurur. O gün, ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak, Allah'a kalbi selimle gelenler, o günde fayda bulur. Malını hanımına bırakırsan, senden sonra başka kocaya varır, ona yedirir. Kızına bırakırsan, o da evlenip, bunu kocasına yedirir. Oğluna bırakırsan, bunu olmadık yerde yer ve bitirerek, sana vebal kazandırır. Mal sahibi kadınsa, kendisinden geriye kalan mal, kocası üzerinden başka bir kadına ulaşır. Kocası yeni hanımıyla bu malı yer, böylelikle malı kendisine fayda etmez. Velhasıl, kişinin geride bıraktığı mal hayırlı değildir. Hayırlı mal, daha önce de söylendiği gibi, kişinin elleriyle verdiği, fakirlere dağıttığı maldır. Hak Teâlâ, Nahl Suresi 96. ayet Kerime'de, Şöyle buyurur. Yanınızda olan geçicidir, tükenir. Fakat Allah katındaki daim ve bakidir. Allah Celle Celaluhu, bağış ve hayırlarınız katımızdadır. Katımızda olan, ahiretteki malınızdır. Fani ve geçici dünyada elinizde bulunan, sonunda yok olup gidecektir, demek istiyor. Azizim. Dinle, sana bir haberim var. Kişi ne zaman bir fakire sadaka verse ve bu Allah katında kabul görse, verilen sadaka verene şöyle dua eder: Faniydim, sen beni baki kıldın. Allah'ta seni cennette baki kılsın. İyilik ve sadakalar böyle dua etmeye başladığında melekler amin derler. Hak Teala Hazretleri buyurur, Ey meleklerim, şahit olun, kulumun şu bağışını kabul ettim, günahlarını affettim. Mallar, Allah için verilmez ve ambarlarda bekletilirse, koyun, köle ve hizmetçilere yedirilir veya bahçelere yatırım yapılıp, bununla övünülürse, sahip olunan bu şeyler şöyle der, Sen beni sakladın, Allah'ta cehennemde seni saklasın, beni yoksullardan esirgedin. Allah'ta rahmetinden esirgesin. Bu gösteriyor ki fakirlik zenginlikten iyidir. Hazreti Musa aleyhisselam bir gün münacat ederek vatanına gitmeyi diler. Allah celle celalihu şöyle hitap eder kendisine. ''Ya Musa, şu kuluma var, benden selam söyle. Yanımda onun kırk yıl daha ömrü var. Kırk yılın yarısını fakirlikle, diğer yarısını da zenginlikle geçirecek. Kendisine sor bakalım, ilk yarısını zenginlikle mi yoksa fakirlikle mi geçirmek istiyor? Hangisini tercih edecektir?'' Hazreti Musa aleyhisselam gidip o şahsı bulur. Allah'ın selam ve haberini iletir. Tercihin nedir diye sorar. Adam, gidip hatunuma danışayım. Bakalım o ne der? Diye cevap verir. Arkasından gider. Hanımını Allah'ın sorusundan haberdar eder. Hanımının tercihi şöyle olur. Kalan ömrünün ilk yarısı fakirlikle geçsin. Diğer kısmı zenginlikle. Yaşlılıkta yoksul olmak zor olacak. Çünkü güç ve kuvvetin azalacak, çalışamayacaksın. Bari yaşlılığımız hoş geçsin. Hanımı bunu uygun görmesine rağmen adam, hanımların reyi, tercihi sahih değildir. Önce zenginliği, arkasından fakirliği tercih ediyorum der. Böylelikle Musa peygamber aleyhisselamın yanına varır. ''Ya nebi Allah der, fakirlik ne güzeldir, fakirlerin gönül kırıklığı hep devam eder, ne güzel olurdu, hep fakir olsaydım, sen peygamber ve kelimullah olmana rağmen fakirsin.'' Firavun, zengin olduğu için, ilahlık iddiasında bulunup, sana teslim olmuyor. Madem ki Hak Teâlâ'nın takdiri böyle, ''Kalan ömrümün ilk yarısını zenginlikle geçireyim. Hiç olmazsa ömrümün son kısmını güzel olan fakirlikle geçireyim. Allah'a böyle varayım.'' Musa aleyhisselam adamın tercihini Rabbe bildirir. Bunun üzerine adam öyle zengin olur ki memlekette onun gibisi olmaz. Kimi günler kasasına bin altın girer. Gelen parayı, Yarına bırakmadan, Hak yolunda harcar. Köprü ve mescitler yapar, Açları doyurur, Çıplakları giydirir, Borçluların borçlarını öder. Yirmi yıl böyle geçer. Nihayet hanımı, Şöyle söylenir. Ey adam, Yirmi yıldır aynı elbiseyi giyiyorsun. Gün oldu, Eline bin altın geçti. Ama ne zenginliğinden, ne de yoksulluğundan bir şey anladık. Yediğin, yine arpa ekmeği ve bulamacıdır. Haline, çocuklarının giydiklerine bir bak. Elinde ne var ne yok bir görelim. Adam, hanımının söylenmesine karşılık, elimde yarım pulum var der. Sonra, bunu da bir fakire verir. Dua eden Musa peygambere, Hak Teâlâ, Ya Musa, Okulumun halini bilir misin buyurur. Hazreti Musa Aleyhisselam ya ilahi kullarının halini sen daha iyi bilirsin diye cevap verir. Bunun üzerine Hak Teala şöyle buyurur. Ya Musa bugün kulumun 20 yıllık zenginliğinin son günü. Git bakalım zenginliğinin son gününde malını nerede harcamış? Musa aleyhisselam kalkıp gider. Adamın kapısını çalar. Adam kapıya çıkar. Adamın ve çocuklarının üzerindeki elbiselere bakar. Üzerlerinde eskice elbiseler vardır. Musa aleyhisselam adama şöyle der. Hak Teala, yirmi yıldır verdiğim malı kulum nerede harcadı diye soruyor. Adam şöyle cevap verir. ''Ya Musa, onun izzeti için dünya malı bana geldiğinden beri rahat yatıp uyuyamadım. Bu malın kendine meylettirip Allah'ın hışmına uğratmasından korktum. Elhamdülillah fakirlik dönemine zarara uğramadan yetiştim. Bundan sonra ölsem de gam değil.'' Musa aleyhisselam hayret içinde Tur dağına çıkar.'' Hak Teâlâ'ya şöyle seslenir, Ya Rabbi, o kulun acayip bir kuldur. Kendisine bu kadar mal vermene rağmen, şimdi elinde bir pul dahi yok. Kendisinde, eşinde, çocuklarında ve evinde, verdiğin zenginliğin izine rastlamadım. Kendisine ne vermişsen, onu fakirlere paylaştırmış. Musa Peygamber'in bu hitabına karşılık, allah Teala şöyle buyurur, Ya Musa, İzzetimin hakkı için, Madem ki o verdiğim malı nefsi için harcamadı, Yolumda kullandı, O halde ben de, Fakirlikte geçireceği dönemi, Zenginlik içinde geçirmesi için, Kendisine bağışladım, Ya Musa, Var git, Kendisine bunu haber ver, Musa aleyhisselam, bu haberi iletir. Adam kalan ömrünü de zenginlikle geçirir. Dünya malını hak yolunda harcayan zenginlerden olur. Bu kıssadan anlaşılıyor ki Allah rızası adına fakirlere dağıtılan mal bitmez.